Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet laligül.tv.com adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulübü üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza yine sitelerimizden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz inşallah? Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim Sağ olun. Rabbimilikler versin inşallah. Cümle ümmetim tamam, ameli. inşallah. İlk sorumuz hocam. Hastalanan kişinin tedavi olması farz mıdır? Tedavi için doktora gitmemek günah mıdır? Haslı, hasta olan kişi tedavi olmaktan kaçınsa ve ölse intihar etmiş olur mu? Bu konuya dair okuduğumuz bazı kitaplarda çelişkili malumat bulduk. Net olarak ne diyebiliriz diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu konu kitaplarımızda kerahiye diye tabir edilen veya da bazı başlıklarda el-hadr vel -ibaha şeklinde ifade edilen bölümde el alınmış bir meseledir. Bir insanın hasta olması ve bu hastalığın tedavisine başvurması veyahut da tabibe müracaat etmesi mecburiyeti var mıdır? şayet bu e, müracaatı yapmasa veyahut da kendisine söylenilen tedaviyi uygulamasa ve bunun neticesi olarak da e, hayatını kaybetse bu insan ahirete mesul olur mu? Aslında sorunun e, devran ettiği nokta bu. E, her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki bu mesele tıbbi bir mesele. Yani tedavinin e, o hastalığa fayda verip veremeyeceği zamana göre, kişiden kişiye göre veyahut da uygulanacak olan tedaviye göre farklılık arz edebilir. Bu bağlamda baktığımız zaman meseleyi eski kadim kaynaklarımızda bir insanın tedavi olma mecburiyetinin olmadığından bahsedilir ve tedavi olmaması durumunda eğer hayatını kaybedecek olursa bu insanın mesul olmayacağı dillendirilmiş. Ancak bu ifadelere yer verilirken gerekçe olarak da yani delil olarak da illet olarak da zira tedavide kat'iyetin olmadığı, kesinliğin olmadığı vurgulanmıştır. Hmm. Yani kişinin öyle bir tedaviye müracaat etmesi ve o tedavinin o hastalığı bertaraf etmesi yakin olmadığı için neticede burada da bir zan, bir şüphe söz konusu olduğu için bu insana illa ki sen tedavi ol deme mecburiyetimiz yoktur deniyor. Evet. Ancak günümüz açısından konuya baktığımız zaman bazı tedavilerin bazı hastalıklarda neredeyse kesin sonuç vereceği malumdur. Hı hı. Hatta şöyle bir örnek verebiliriz konuya dair. Diyelim ki bir iş kazası geçirdiniz, vücudunuzda bir yarık oldu ve o yarıktan kan boşalıyor. Şimdi o yarığı tedavi ettirmek, işte ehli tarafından oraya dikiş atılması veya tampon yapılması neticede bir tedavidir. Ama siz bu tedavi uygulamayacak olursanız, yani orayı o kanı durdurma gayretinde olmazsanız kesin bellidir ki kan kaybından hayatınız e, kaybedeceksiniz. Ve orayı bir şekilde tampon ile veya dikiş ile o kanama durdurulacak olursa e, şu da bir gerçektir ki kan kaybından gitmeyeceksiniz. Hı. Tabii ecel Allah'ın katındadır, o ayrı bir konu. İşte böylesi bir durumda ya ben tedavi olmak zorunda değilim deyip de bir Müslümanın kanarsa kanası ben onu durdurmak zorunda değilim deyip de o kanamadan hayatını kaybedecek olursa elbette bu insan mesul olur. Hmm. Çünkü buradaki tedavinin kesin olarak yani yüzde yüz olarak fayda vereceği şüphesizdir. Böylesi bir durumda ben tedavi yapmak zorunda değilim şeklindeki bir algı bu emsal yerlerde de kesinlikle uygun olmayacak. O yüzden hani kardeşimizin ifadesinde ben kitaplarda çelişkili ifadeler gördüm demesi de aslında Bunlar, buradan kaynaklanma. Yani o tedavinin o e, hastalığa e, şifa vereceği yakin olarak biliniyor mu yoksa zan mı var? Zanın olduğu yerde elbette e, katiyet yoktur ama katiyetin olduğu yerde yani şeksiz ve şüphesiz fayda vereceği biliniyor ise böylesi bir durumda kişinin ben bu tedaviye uygulamak istemiyorum deme lüksüne sahip değildir. Bu konuyu ekil babında yani bir Müslümanın hatta bir insanın daha genel olarak konuşacak olursak yemek yeme meselesini anlatılırken bir insanın ölmeyecek kadar, hayatını idame ettirecek kadar, farz olan ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirebilecek kadar vücudunu ayakta tutabilecek miktar yemesi farzdır. Bakın ifade. Yani şu ki yiyecek var, o yemeği yememeniz durumunda öleceksiniz. Hayatınızı idam ettiremeyeceksiniz veyahut da farz olan ibadetleri hakkı ile yerine getiremeyeceksiniz. Örneğin ayakta kılmanız gereken bir namazı takatsızlıktan dolayı ayakta kılamayıp oturarak kılacaksınız. Ama eğer o gıdayı almış olsaydınız ayakta kılabilecektiniz. Böylesi bir durumda o kimsenin o gıdayı alması farzdır. Ancak bunun haricinde ki gıdalandırma noktasında farziyet işte sünnet, müstehap yerine göre mekruhiyet şeklinde şekillenebiliyor. İşte tedavi de meseleyi bu şekilde algılamakta fayda vardır. Yani bu tedavinin bu hastalığa kesin fayda verileceği gerek tecrübeyle gerek güvenilir doktorlar tarafından söyleniyor ise bir Müslümanın ya tedavi olmak mecburiyetinde değilim deme lüksüne sahip değil, olmaması durumunda günahkar olur. Hmm. Tıpkı ölecek olan bir kimsenin, yani açlıktan ölecek olan bir kimsenin yanında yemek olduğu halde ondan yememesi gibi. Hatta Kur'an-ı Kerim ayettir, malumunuz muzdar durumda olan bir kimsenin laşi etinden bile yemesi yerine göre emredilmiştir. Hayır. Yememesi durumunda İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'ın her ne kadar farklı mütalaları olsa da cumhura göre günahkar olacağı, intihar etmiş olacağı vurgulanmıştır. Hatta bu nedenle dolayı İslam fıkında ölüm orucu diye bir şey yoktur. Hani bazen duyuyoruz işte birilerini prosesle edebilme adına veyahut da söz, seslerini durabilme adına ölünceye kadar bir şeyler yememesi, içmemesi. Eğer kişi böyle bir şey yapacak olursa ve netice olarak da ölecek olursa bu insan elbette intihar etmiş olur. Yani kendini işte köprüden atmış veyahut da işte silahla kafasına sıkmış kabilinden veyahut da trenin önüne kendisini atmış gibi bizzatî hayatına kıymış bir konumda olacaktır. Ama onlar şehit kabul ediyorlar hocam böyle bir durum. Yani o olursa... insanların ne dediği önemli değil, Allah'ın <gülüyor> ne dediği önemlidir bu konuda. Yani ben şu şehittir, malumunuz o şehit kavramı birçok yerde kullanılabiliyor. Evet. Ama hakiki anlamda şehit Allah yolunda insanın canını feda etmesi, Allah için nefsani uygulaması, ...dolayı değil veyahut da desinler diye değil, şu veya bu nedenden dolayı değil, gerçekten ilâ-ü yani Allah'ın kelamını yüceltme ve yeryüzünde Allah'ın kelamına hakim etme gayretiyle kişi bedenini ruhundan ayıracak olursa, canını teslim edecek olursa hakiki anlamda şehit budur. Onlar haricinde işte devletin bazen isim vermesi veyahut da birilerin o kişi hakkında şehit kavramı kullanılması belki dünyevi ahkam açısından bu uygulanabilir. Ama indi durumu elbette bizim söylemimiz değiştirmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Bir dükkanda 3 tapu var. Dükkan bütün bölünemez. 2 adet tapu hisseli. Hisselerin çoğu yani %85'i bir şahsa ait. Kiraları Az hisseli olanlar tam alamıyor, devletin belirlediği kirayı alıyorlar. Halbuki daha fazla almaları gerekiyor. Şimdi bu az hissesi olanların bir hak alacağı doğmuyor mu? Nasıl hal olacak diye sormuşlar hocam. Soruyu açıkça çok net anlayamadım. Yani bir dükkan var diyor, üç Ortaklar. ayrı topu var diyor, evet. ortaklılık var diyor. Ancak bu ortaklılıkta resmi olarak tapudaki hisseler birbirlerinden farklı. Farklı. ...farklı olduğu için de muhtemel burayı kiralayan devlet, çünkü devletten bahsediyor, devlet kira bedelini tapudaki hisselere göre bölerek dağıtıyor. Evet. Bu doğru mudur? Tabii bu meseleyi biraz açmamız gerekir. Şöyle açmamız gerekir, bir maldaki ortaklık hissesinin resmiyet boyutuyla real, gerçek boyutu birbirinden farklı olabilir. Yani örneğin ikimiz bir malda ortağızdır, yüzde 50 yüzde elli ortağız, bu şekilde akt etmişizdir. Ama bir nedenden dolayı tapu veya da ruhsat sizin üzerinizde olabilir veya ruhsat benim üzerimde olabilir veya hisselidir ama size yüzde 90 hisse yansıtılmış, bana da yüzde 10 hisse yansıtılmıştır. Ama bunun gerçeği böyle olmama ihtimali de vardır. Yüzden bu yüzden gerçek karşılıklı anlaşmadır değil mi yani hocam? Gerçeği gerçek anlamda tarafların Hı -hı. akit yaptıkları yani bunu satın almaları mı yoksa miras yoluyla intikal etmeleri mi? Çünkü bazen şunu müşahede edebiliyoruz. E, kişi bir mülkü satın alıyor. Ama vergi gibi bir takım etkenlerden dolayı veya da kendisinin maliyle olan bazı sıkıntılarından dolayı e, hisse üzerine resmiyette almayabiliyor. Evet. Veyahutta da başka nedenlerden dolayı e, tapusuyla yüzdelik olarak oranlamada karşı tarafa fazla verebiliyor. Resmiyette söz hakkı olsun diye veya kendisi fazla alabiliyor e, yönetimini işte ona göre uygulasın diye. Ama gerçekteki ortaklılık e, bu resmiyetteki ortaklılığı karşılamalı durumu da vardır. O yüzden bu kardeşlerimize bizim söylememiz gereken şu, bu mülkteki ortaklılıktaki hisseler eşit midir değil midir indallatta. Eğer eşitse resmiyet boyutu önemli değil. O resmiyetle alakalıdır. Dolayısıyla bir kira bedeli alınıyorsa buradan, bu kira bedeli o mülkteki ortaklık hisselerine göre e, taksim edilmelidir. Resmiyette birinin payının çok olması o kira bedelinden fazla hak alma yetkisi vermez. Evet. Hatta şöyle örneklendirelim, Diyelim ki ben köyde arsa vardı size ait olan ve onu satın aldım. Ama bir nedenden dolayı resmiyette üzerime satışı yapmadım. Hmm. Gel zaman git zaman size de güvendiğim için bunun üzerinde de çok fazla durmuyorum. Orada bir istimlak oldu. Devlet oraya el koydu. İşte yol genişlemesi veya baraj yapılacak veya başka bir şeyden dolayı devlet katında resmiyette tapu kiminse orada ona aittir. Hmm. O öyle görür, öyle bilir ki resmi olmasal de doğru olanı da budur zaten. Bu sebeple sizi mal sahibi görerek sizin hesabınıza para yatırıyor. Oysa oranın mülkün sahibi benim, sizden evet. satın almışım. Nasıl ki o sizin hesabınıza yatırılmış olması, o parayı size helal kılmaz ise, aynı şekilde ortak olduğumuz bir maldan elde edilecek olan kira bedelinde Eşit olmamıza rağmen sizin hissenizin resmiyette fazla gözükmesi oradan fazla hak almanızı size meşru kılmayacaktır. Yani beni ilgilendirmez devlet verdi ben ne yapayım deme hakkına elbette sahip olmazsınız çünkü devletin o şekilde vermesi sizi beyanınızdan kaynaklı. Evet. Beyanınız ben buranın fazlasında hissedarım demiş olmanız. Bu konuda bir de şuna da temas etmek isterim müsaadenizle. Evet. Ortaklılık dediğimiz zaman bu ortaklık bazen akitle yapılan bir ortaklılık olabilir, bazen de mülk ile oluşan bir ortaklılık. Buna fıkıh dininde şirkete akit veya şirketi mülk denir. Arasında şöyle bir fark vardır, örneklendirmek üzerine gidelim. Diyelim ki ben sermaye olarak 100 lira koyacağım, siz de sermaye olarak 100 lira koyacaksınız, 200 liralık bir şirket aktettik. Bu 200 liralık şirketimize ticaret yapacağız. Alt sat yapacağız. Ama siz diyorsunuz ki ya ben işi daha iyi biliyorum. Ben piyasada daha hareketliyim. Sen örneğin işte medresedesin, camidesin, şuradasın, buradasın. Fazla bu işle iştigal edemeyeceksin. O yüzden her ne kadar sermayelerimiz eşit olsa da ticaretimizden elde edeceğimiz karda ben ben %50 değil de %60 talep ediyorum deseniz. Ben de bunu hoş karşılaşsam, kabul etsem. Böylesi bir durumda sermaye eşit olduğu halde kar oranı %60-%40 oranında taksim edilmesinde herhangi bir mani olmaz. Evet. Çünkü bu akit şirketidir. Hem paranın yani malın karşılığı vardır hem de amelin yani çalışmanın bir karşılığı vardır ki siz elbette çalışmanızın karşılığı olarak fazladan bir hisse almanız yani kardan hisse almanız mümkündür. Ama tabii zarar söz konusu olursa, zarar aramızdaki konuştuğumuz şarta göre değil de sermayedeki hisselerimize göre olmalıdır. Yani sermayelerimiz yüzde elli, yüzde elli iken bir zarar olduğu zaman o zararı konuştuğumuz kar oranında, yüzde altmış, yüzde kırk oranında değil, yüzde elli oranında çekmek zorundayız. Ama kar olduğu zaman... Konuştuğumuz, şartlaştığımız şeklinde %60, %40 biraz önceki örneğimiz üzere yapılabilir. Hmm. Ama bu dediğimiz gibi akit şirketi, bir de mülk şirketi olduğunu düşünelim. Yani nasıl örneğin ikimiz işte ben 50 lira verdim, siz de 50 lira verdiniz, bir araba satın aldık. Gayemiz bu arabayı kiraya verip o kirasıyla geçimimizi sağlayacağız. Yani tekrar işi yapacağız. Ama bu aslında bir alsat değil, ticaret değildir. Bir mülk alıyoruz ve mülk kiraya vererek o kirasından istifade evet. edeceğiz. Siz diyorsunuz ki biraz önceki misalde olduğu gibi ya ben yine piyasadayım, benim piyasada eşim, dostum var, tanıdıklarım var. O yüzden buranın kirasında her ne kadar arabadaki yüzde 50 yüzde ortak olsak da kira bedelinin yüzde altmışını ben talep ederim, yüzde kırkını sana veririm desen ve ki ben bunu kabul edecek olsam bile bu caiz olmaz. Niye? Çünkü kira bedeli Ribih değildir, nemadır, artıştır. Yani koyunun kuzusu misalinde olduğu gibi. İkimizin ortaklaşa, e, e, diyelim ki bir kuzusu koyunu olsa, o koyun işte e, 300 dünyaya getirse, burada şöyle diyebilir miyiz? İki kuzun bana aittir, bir kuzu sana aittir. Nasıl ki böyle diyemiyorsak doğacak olan kuzular anaya tabidir. Anadaki mülkiyet hissesi ne kadarsa orada da hisse aynı olmalıdır. Evet. Dolayısıyla araçtaki otomobil olsun veya işte arsa olsun veya ev olsun kira geliri olarak almış olduğumuz şeyde rakabe dediğimiz mülkiyetteki hisselerimiz ne oranda ise kira bedelinde bu oranda almamız gerekir. Ama ticaret üzere yapmış olduğumuz şirkette ise o konuşmamız burada işe yarayacaktır. Konuşmamıza göre elbette mesele şekillenebilir. O yüzden buradaki konuya da baktığımız zaman bir mülkten bahsediyor. Ve bu mülkte hisse olarak herkesin yani hissesi var. Anladığımız kadarıyla eşit miktarda hissesi olduğu evet. halde resmiyetten farklı olarak yani resmiyetten kaynaklı farklı bir hisse yansımıştır. Böylesi bir durumda elde edilecek olan kira bedeli eşit olarak taksim edilmelidir. Yine bu meyan'da e, hani konu konuyu açıyor. Şuna da temas etmek isterim. Bizim Karadeniz bölgesinde yapılan bir uygulama. İşte babadan fındıklık kalır e, çocuklara veyahut da işte çaylık kalır çocuklara. E, çocuklar çaylığı taksim etmezler. E, çünkü aralarında hani e, kız erkek olayı yok diyelim. Ki. Hepsi erkektir. Hepsine eşit miktarda düşüyor. Ama hepimiz aynı anda da her sene çalışmayalım. Şöyle yapalım. Bir sene burayı e, sen eee Mahsulünü topla e, ve topladığın mahsul sana hmm. olsun. Bir senede ben mahsulünü toplayayım, topladığı mahsul bana ait olsun. Bu caiz olur mu? Aslında bu da biraz önce söylediğimiz gibi o malda bir mülk şirketliliği vardır. O malın e, mahsulü ise onun neması gibidir. Yani koyunun kuzusu gibidir. Şöyle dememiz caiz olabilir mi? Bir koyunda ikimiz ortağız, bu seneki yavrular sana olsun, bir dahaki seneki yavrular bana ait olsun. Anlayabildiniz dediğimi? Evet. Dolayısıyla burada sizin çalıştığınız dönemde çalışmaktan kastettiğim var olan mahsulü toplamanızdır veya o mahsul daha güzel versin diye işte bir bedensel e, de bulunmanız, gübrelemeniz, şöyle veya böyle yapmanız. Ama neticede o mahsul, o tarladan çıkan mahsul, o ağaçtan çıkan mahsul olmak hasebiyle o ağaçtaki hisse ne kadarsa mahsulde de hisse öyle olmalıdır. Düşünün sizin zamanınızda yani sizin nöbetinizde güzel ürün aldınız ama benim nöbetim sıra geldiği zaman ben o kadar güzel ürün alamayabilirim. Evet. Ve bu da ciddi anlamda sıkıntı doğurabilir. Ama burası şöyle olsaydı bir tarla olduğunu düşünelim. Yani e, ekilip biçilmesi gereken bir tarla. Üzerinde ağacı olan, fidanı olan yer bir bahçe değil. Hı -hı. Ve diyoruz ki bu tarlayı bir sene sen ek biç, bir sene ben ekeyim biçeyim bu olabilir. Çünkü neticede tohum size ait olacaktır. O tohumun neması da elbette size ait olacaktır. Bir dahakisine yine ben tohum ekeceğim, yani diğer e, ortak hmm. ve o tohumdan neşet edecek olan mahsul de o kişiye ait olacaktır. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Bu sanki evi, müşterek olan evi bir sene sen otur diyoruz, bir sene ben oturayım. Bir sene sen bunu bir başkasına kiraya verirsin, bir sene ben bunu bir başkasına evet. kiraya veririm şeklinde olabilir ki böylesi bir durumda menfaati taksim etmiş oluyoruz ki buna fıkıh dilinde muhayye edinir. Bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet, geçenlerde yine bir arkadaşımızla böyle bir muhabbet esnasında dedi ki ben bir yerde çalışıyorum zaten dedi, belli bir miktar param vardı. Bunu bir arkadaşa verdim. Beraber bir mobilya mağazası açtık dedi. Ondan sonra o dedi hani işletmesini o yapıyor, her şeyini o yapıyor. Biz dedi sadece para verdik, 3 Üç ortak olduk dedi. Bir tanesi bu iş yapıyor, diğerleri para koydu ve dedi bana dedi her ay dedi işte beni bir miktar para veriyordu. İki bin lira para veriyor dedi. Ama dedi ben dedi şu an dedi bakıyorum dedi işleri de bayağı yüksek dedi e dedi bana dedi daha fazla vermesi lazım diye düşünüyorum dedi. Dedim, başta siz hani bir anlaşma yaparken yüzdelik olarak bir konuştunuz mu? Öyle bir şey konuşmadık, dedi. Sadece dedi, işte ben sana bir buçuk, iki veririm falan diye bir şey söyledi. ve Üç veririm diye söyledi, dedi. O şekilde bir şey konuştuk, dedi. Sonra daha önce yapmış olduğumuz programlardan bir kesit gönderdim oraya. Hani bu tip şeylerde, ortaklıklarda en başta yapılması gereken işe yüzdelik olarak bir evet, ortaklık oluşma, tespit etmek gibi. Hani belli bir miktar kar vermek de doğru olmadığını orada evet. Enes'in açıklamanıza dinlemiş oldu. O yüzden tekrardan e, bu soruyla birlikte hatırlatmış olalım. Bunu da detaylandırmış bu tip, Evet, ortaklıklarda bunlara dikkat edilmesi lazım. Evet. Bir diğer sorumuzda da hocam, bıldırcın yetiştiriciliği yapıyorum. İlk sorum, bıldırcın hayvanlarını kümesle beslemek caiz midir demişler. Evet, e, tabii kümesle ifadesini kullanıyor. Allah emanet bunlar e, tabiatı itibariyle uçan hayvanlardır. Hı bunların uçma özgürlüğü kısıtlanmış oluyor veyahut da özgürlükleri kısıtlanmış oluyor. acaba bu bir vebal olabilir mi şeklinde soruyu yansıtabilme. Şimdi bu noktada baktığımız zaman ellezi halaka lekum mafil erdi cemia ait kelimesi. Yani yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmıştır. Hepsindeki ana gaye insan olduğuna faydadır, fayda temin etmektir. Yani insanın maslahatıdır. Bu bağlamda bakıldığında fukaha diyor ki, eşyada asıl olan ibahadır. Haramlığına dair bir delil bulunmadıkça helalline dair bir delil aramaya gerek yoktur. Çünkü zaten biraz önce okuduğumuz bu ayet-i kerime bunun helal olduğunu ifade eder. Hı. Şimdi bahse konu olan o hayvan olsun veya diğer hayvanlar olsun bunların zaten var olma gayesi insanoğluna hizmettir ve insanın mastatı icabı bunun işte etinden istifade ediliyor veyahut da yumurtasından istifade ediliyorsa bildiğimiz kadarıyla Bıldırcının hem etinden istifade edilebiliyor hem de yumurtasından istifade edilebiliyor. Ve insanlar için burada bir faide vardır. Bu insan da bunun işletmesini yapıyor. Elbette bunun işletmesini yaparken de bunları işte hapsetme, bunları belli bir yere alma, yani özgürlüklerini kısıtlamada diyebiliriz. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Çünkü zaten yaratılışına uygun olarak bir nevi ondan faydalanmış oluyor. Tabii burada hayvana artı bir eziyette bulunmamak gerekir. Yani keyfi bir uygulamalara, keyfi bir eziyet şeklinde yapmak doğru değil. Hani işte sırf sesi güzel olsun diye veyahut da işte sadece bir görsellik olsun diye bunlar müstesna. Ama onun haricinde gerçekten bir menfaatlenme varsa ve bu menfaatlenmek de şeri şerifçe mubah bir menfaatlenme ise o bağlamda mütekavim diye tanımladığımız bir terim ile değerlendirilecektir. Ve böyle bu şekilde bundan faydalanmak da elbette caiz olacaktır. O yüzden insanların bıldırdığı ticareti yapması veya bunları kümeslerde beslemesi veyahut da tavukları işte dar olan kümeslerde beslemesi, biz bir ara yumurta üreten bir firmayı ziyaret etmiştik. Hı hı. Orada da gördük hani yumurta Bıldırcı. dediğiniz şeyler bıldırcın değil, tavuk yumurtası. Tavuklar sanki hapishanede gibi belli bir ufacık bir alanda kısıtlanmış, önlerinde yemleri var, evet. suları var, neredeyse hareket edebilecek kabiliyet A, olanları değil. çok dar dolaşamıyorlar yani rahat bir hmm. şekilde. Ee, orada yiyor, içiyor, yumurta yapıyor, evet. yiyor, içiyor, yumurta yapıyor. İşte ışık sistemiyle de e, o hayvanları gündüz gece vesaire gibi kandırabiliyorlar. Hmm. E, bu da aynı şekilde neticede insanların maslahatına tahallük eden hmm. bir iştir. Yani tüketim çok fazla olduğu için bu tüketime cevap verilecek bir üretim olması gerekir. E, bu üretimde de eğer fıtratı tayyir etmiyor ise, düzeni sistemi bozmuyor ise, başka anlamda za sağlığa zarar verici bir durum söz konusu değil ise, elbette bu şekilde bir ameliyete bulunmakta da herhangi bir masul lazım gelmese gerekir. Şimdi bizim şeyde hocam, Karadeniz'de atmaca tutuyorlar. Evet. Atmacayı tutmak için de bıldırcını ilk önce tutuyorlar. Ondan sonra bıldırcını yem olarak atmacaya veriyorlar. Evet. Şimdilik şöyle bir şey, atmaca hayvanı avcı olan bir evet. hayvandır. Neticede İslam fıkında avcılık meşrudur. Hı hı. Yeter ki şartlarına riayet edilsin. Avcı olarak yetiştirilen köpekler vardır, avcı olarak yetiştirilen kuşlar vardır. Hatta avcı olarak yetiştirilen bu köpeği siz ava saldığınız zaman veya avcı olarak yetiştirdiğiniz kuşu siz ava saldığınız zaman, tabii onun belli bir eğitim süreci vardır. Ee, orada besmele çekip de o hayvanı göndersiniz ve av hayvanını yakalayıp size getirdiğinde böyle ki o hayvan ölmüş dahi olsa o hayvan mundar olmaz. Hmm. Çünkü İslam fıkhına göre o ki bu avcılık e, konumuna sahiptir. Yani avcı e, ismiyle anılmaya müstahak olmuştur. Ve belli tecrübeler ile de belli onun eğitim sistemi vardır. İşte deniyor ki, ee, av için eğitilen köpeği ava sayıldığınız zaman, çağırdığınız zaman geri gelmesi gerekir. Eğer geri gelmiyorsa demek ki onu kendisi için avlıyor. Onun avlayacağı mundar olur. Evet. Keza avladığı hayvandan sahibi ona vermedikçe yememesi gerekir. Eğer yerse kendisi için avlamıştır. O hayvan da yine mundar olur eğer ölmüşse. Kuş için de aynı şekilde çağırdığın zaman geri geliyorsa o zaman evet burada liyakati olmuştur. Sadece kuşlarda sahit babında şöyle bir meseleyi gördüm. E, avladığı hayvandan yememe şartı yoktur. Çünkü o konuda o hayvanlar e, eğitimi ve terbiyeyi kabul etmiyor. Yani avladığından sahibi gelene kadar kendisi de oradan yemeye başlayabiliyor diyorlar. E, bu ise onun avcı olma niteliğine halel getirmez kitaplarımızın hmm. ifadesi doğrultusunda. O yüzden yani bu anlatımı şundan dolayı yapıyorum. Neticede İslam'da avcılık meşrudur ve av için e, av aletleri edinmek de meşrudur. Hı hı. Bu aletler canlı da olabilir, cansız da olabilir. Hı. Atmaca diye tabir ettiğimiz kuş da aslında bir nevi avcı aletlerden bir tanesidir. E, peki bunu da bir insan elbette yakalayabilmesi gerekir. Yakalamadan e, kişi asli olarak böyle bir mala sahip olamaz yakalayacak, belli bir eğitime tutacak. Yani bunun yakalanması için de av metotları vardır. Elbette bu kandırılacak, yem verilecek, şöyle verilecek. Ya bu da insanın maslahatı olmasa bile ya burada çok canilik var, siz ona canlı hayvan verdiniz, yem verdiniz. Neticede onu yakalamaya yönelik olduğu için bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecek. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Benim babam dedemden önce vefat etti. Dedem bize baktı. Dedem vefat ettikten sonra mal paylaşımı yapılmadı ancak amcamlar bize her ay gayrimenkullerden gelen kiralardan verdiler. Bu zaman zarfında halamlar hiç kira almadı ya da alamadı. Babaannem de hayatta üç erkek iki kız kardeşler. Sorum şu bizim bu aldığımız kiralardan kul hakkına girmiş olur muyuz? Bu mallar üzerinde hakkımız var mıdır ne yapmamız lazım? Tabi aslında soru içinde bir takım sorular da hmm. vardır. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda vardır. Sual eden kardeşimiz babasının dedesinden önce vefat ettiğini söylüyor. Evet. Yani dede hayattayken çocuk vefat etmiş. Hı hı. Dolayısıyla dede hayattayken o torunlarına istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Evet. Vasiyet etmişse bu vasiyeti de geçerli olur. Hı hı. Üçte biri aşmamak kaydıyla. Ancak Dede vefat edecek olursa bu saatten sonra e, dedenin çocukları var olduğu için torunlarına herhangi bir mal düşmeyecektir. Buna halk arasında dede mahrumu diye ifade eder. Hmm. Bizim Karadeniz bölgesinde de çok çok kullanılan e, terimlerdendir. E, ama bu dede mahrumunda amca diye tabir ettiğimiz yani ölenin çocukları e, ölmüş olan kardeşinin çocuklarına hisse vermeleri elbette güzeldir onlar sanki hayattaymış gibi değerlendirerek onlara kendilerinden feragat ederek vermeleri tavsiye edilir. Ama vermeyecek olurlarsa da hukuksal anlamda buna da hakları vardır. Şimdi suale baktığımız zaman diyor ki dedemiz vefat etti, amcalarımız yine kira yani o mülk neyse Oranın kira bedelinden babamız hayattaymış gibi bizim payımızı verdi diyor. Hı -hı. Bu güzel olan bir şey. Yani amcalar kendi haklarından feragat ederek e, yeğenlerine vermiş. Ama bir sıkıntı durum var orada. Halalardan bahsediyor. Evet. Yani vefat eden dedenin e, kız çocuklarından bahsediyor. Onlar bu dönem zaman zarfında hiçbir şey almadı Hı -hı. veya alamadı ifadesini evet. kullanıyor ki e, yani bu şudur. Aslında mirasçı olmayan kimseye pay vermişler, mirasçı olan kimseye ise pay vermemişler. <gülüyor> Karışıklık çünkü, olmuş. Yani. Çünkü kızlar neticede mirasçıdır. <gülüyor> Her ne kadar hisseleri, erkeklerin hisselerine nispetle daha az olsa da, ikiye bir oranda da olsa mirasçıdır. Burada yani erkek çocuklarının, kız çocuklarını biz vermiyoruz deme hakkında sahip değil. Nerede kaldı ki? o kızların hakkını, hakkı olmayan yeğenlerine vermek gibi hiçbir zaman hakkı olmayacaktır. Peki ne yapılması gerekir? Çünkü burada sual soran kardeşimiz aslında mirasçı olmayan evet, taraftır. Mirasçı olmayan. Bu kişiye verilen o miktar bunu hesap eder o amcaların kendi payına takabül edenden alır. Yani onlar kendilerinden bunu feragat ederek kendi hisselerinden vermiş kabul edilir. Onlara da edilir. söylemesi gerekir mi? Normalde benim böyle bir hakkım yok. Tabii ki. Bunu Ama siz bana şey... verdiğiniz, bunu. Verdiğiniz. Ben bunu sizin payınızdan olarak alıyorum siz. Ama halalarımın yani benim babamın kardeşinin yani dedemin kızlarının payını benim alma yetkim yok. Hatta sizin de alma yetkiniz yok siz mirasçı olduğunuz halde. Onu hesap edip ona eğer fazla bir miktar almışsa en azından onlara tekabül eden miktarı onlara tevdi etmesi, ödemesi veya da onlardan bir şekilde herhangi bir baskı yapmadan, mahalle baskısı da kurmadan onlardan helallik almalarıdır. Ve amcalarının yapmış olduğu bu işlemin de doğru olmadığını onlara ifade etmek, yani siz mirasçı olmadığım halde bana pay veriyorsunuz veya bizlere pay veriyorsunuz ama mirasçı olan hallalara pay vermemeniz doğru bir şey değil. şey olarak düşünmüş olabilirler mi hocam? Hani resmi olarak her ne kadar işte baba çocuktan sonra vefat etmiş olsa da sonuçta mirasçı olarak kalıyor. Yani kalan çocukları, eşi mirasçı olarak kalıyor. Ondan dolayı belki vermiş olabilirler. O yüzden... Yani netice itibariyle İslam kuruna göre bunların mirasçı olmadığını Hı. ifade etmeleri ama vermiş olsalar bile kendi paylarından mahsubesinler bessinler halaların paylarından değil Hı. çünkü onların buna rızası olmayabilir. Her rızalarını alırsa, olur. rızalarını alırsa ama dediğimiz gibi mahalle baskısı olmadan rızalar alırsa yani orada şöyle bir izlenim olur ya yetimdir siz yetimden mal malacaksınız şeklinde bir baskı Hı. söz konusu olur bu bağlamda mecbur kalabilirler bu doğru bir şey değildir. O yüzden burada haklarını, hepsini tespit edip kızların hakkı budur, işte abilerin hakkı budur. Bizim normalde hakkımız yoktur dede eğer vasiyet etmemişse ama sizler kendi gönlünüzden koparak bize verdiyseniz Allah razı olsun diyerek bu hakkı ortaya koyarak buna göre yollarına devam etmelerini tavsiye ederiz. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gideceğiz. Aran akabinde yine sizlerin göndermiş olduğunuz soruları sormaya devam edeceğiz bizlerden araya. Keymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz, abdest aldığım sırada eller de farza dahil miydi diye aklıma düşünce geldi. Ben de evet dahil dedim. Yine de İlmihal kitabından bakmak istedim ve baktım. Abdestin sünnetleri kısmında okuduğum metinde eller geçiyordu. Yazıyı yanlış anlamışım ve sonra sünnetmiş. Yani dahil değilmiş. Doğrusu böyleymiş diye düşündüm, kabullendim. Daha sonra farzları anlatan bir kısma baktığımda, Kollarla beraber ellerin de dahil olduğu bilgisi yazıyordu. Anlamaya çalıştım. Sonra anladım ki ben sünnetler kısmındaki yazıyı yanlış anlamışım. Niyetimde asla farzı inkar etmek yoktu. Amacım aklıma gelen bir soruya verdiğin cevabı netleştirmek. Kalbimi unutmayın olmasıydı. Olayı yanlış anlayıp eller dahil değil diye kabullenmem dolayı küfre düşmüş olur muyum?'' demiş. Bu kardeşimiz aslında e, maalesef e, bir nebze vesvese, vesvese hastalığına ekalanmış bir kardeşimiz. Çünkü bu gibi sualleri devam ettirmek, bunların üzerinde akıl yormak insanı Allah muhafaza daha büyük çıkmaz içine sokacaktır. Çünkü şüphe şüpheyi doğuracak ve o şüphenin peşinde koştuğu müddetçe hiçbir zaman o şüpheler kalkmayacak. Daha fazla büyük şüphelerin içine ve büyük soru işaretlerinin içine girecektir. Öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. Helali haram kabul etmek veya haramı helal kabul etmek, insanı küfre sokabilmesi için burada bir kasıt olması ve o helalin kat'i bir helal veya o haramın kat'i bir haram olması gerekir. Yani örneğin Allah bunu haram kıldı, bunu ben biliyorum ama buna rağmen ben bunun haram olduğunu kabul etmiyorum derse bu insan o zaman iman dairesinden çıkar. Ama bir şeyin haram olduğuna kanaat getirmiş, öyle olduğunu zannetmiş, buna binen haramdır diyor ama meğersem hata yapmış, o şey helalmiş. Veyahut da o şeyin helal olduğunu düşünüyordu, öyle olduğunu biliyordu ama yanlış biliyordu. Buna binen helaldir dedi ama meğersem o şey harammış, bu bilmemesinden kaynaktı. Böylesi bir durumda bu insanın küfre düştü demek doğru değildir. Konu aslında belki ilgilendiren bir mesele olmamakla beraber onu da söylemekte fayda var. Şimdi okuduğu bölümde abdestin farzlarında elleri yıkama meselesi sünnetler bölümünde de geçer, farzlar bölümünde de geçer. Sünnetler bölümünde geçen abdest öncesinde elleri bileklere kadar yıkamanın sünnet olmasıdır. Ama abdeste elleri dirseklerle beraber yıkamanın farziyetiyse abdestin farzlarındandır. Sadece bir öncelik meselesi vardır. Evet. Gerçek kardeşimiz bu ayrıntıyı anlamış ama bu anlama esnasına kadar da bir git gel içinde olmuş. İşte farza farz değil sünnet demiş, sünnete sünnet değil farz demiş. Bu benim itikadıma yansır mı diyor. Evet. Böyle bir şey yansıması söz konusu değildir. Dediğimiz gibi hakikatte o şeyin ne olduğunu bildiği halde, bunun tam hilafına itikad etmek insanı küfre sokar. Hatta hakikati böyle olmasa bile. Yani şöyle dahi düşünebiliriz. Allahü Teala Hazretleri şu bardağı haram kabul etse de ben bunu kabul etmem der sağaşa. Evet. Veyahut işte helal olan bir şeyi veya haram olan bir şeyi Allah buna helaldir dese bile ben bunu e, helal kabul etmem. Bu zaten bir taannüttür, bir inattır. Bu insanı açıkça küfre sokacağı aşikardır. Ama insanın bilgisinden kaynaklı, eksikliğinden veya noksanlığından yani cehlinden kaynaklı bir ifade ise böyle bir ifadede bu insanı küfre girdi demek doğru bir şey değil o yüzden bu kardeşimiz e, bu konuda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz itikadında zerre bir problem yoktur e, sadece anladığını yanlış anlamada kaynaklı bazı ifadeler ki bu da kendine verdiği cevap birilerine de cevap vermemiş yani kendi içindeki iç dünyasındaki konuşmasından bahsediyor bunda herhangi bir, bir şey lazım gelmeyecek. Ama tavsiyem o ki bu gibi şeylere fazla kafasını yormasın. Çünkü vesvese noktasına girmiş, bunu devam ettirecek olursa, belki bu konu yaşmış olsa da başka bir konuda tekrardan şeytan aleyhi illane. Ona yine vesvese verecektir. Evet. O yüzden e, zahiri olarak gitmesi gereken, genel Müslümanların gittiği yoldan gitsin, ona göre yolunda devam etsin diyoruz inşallah. Evet. Özellikle e, yani gördüğümüz kadarıyla kadınların en çok mesela inkara kalkıştığı noktalardan bir tanesi, işte erkeklerin evlilikleriyle alakalı allah Teala'nın vermiş olduğu o ruhsatı evet. mesela, yok öyle şey olur mu, haşa, bunu söyleyerek aslında, bir anlamda inkara kalkışıyorlar. Bir de son dönemdeki işte faiz meselesi. Faizi bu zamanda işte öyle şey olur mu diye düşünüyorlar. Bakın e, burada da aslında önemli olan bir konu daha vardır ki o da şu. Karşındaki insanın o konudaki zafiyetini biliyorsan Hı -hı. ve onu daha henüz dillendirmemiş ama siz onun üzerine basa basa ilerleyecek olursanız onu inkara gideceğine de vakıfsınız. Evet. Böylesi bir durumda... E, kişinin muhatabını küfre düşürmesi caiz değildir. Orada yani durması kadınların lazım. kadınların biliyorsunuz bu noktada bir zafiyeti var. Hassas Adeta erkekler de sanki çok evlilik farzmış gibi algılayarak, ki aslında bu böyle bir şey de yoktur. Hmm. Yani e, elbette evli olan tek evliliktir. Kur'an-ı Kerim ayeti de bunu açıkça ifade etmiştir. Ki günümüz şartlarında adaleti temin etmeye, edemeyeceği de aşikardır. E, bu bağlamda bu meseleyi böyle bilmekle beraber, Karşı tarafın işte tabiri caizse onu bam teline basarcasına özellikle o noktaya giderek Kur'an ile karşı karşıya gelmesini sağlamak çok büyük bir yanlıştır. Eğer karşı taraf Allah muhafaza küfre düşecek olursa o kişinin küfre düşmesine sebebiyet verdiği için bu insanda günahkar olacaktır. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani bir konuda tebliğ ediyorsak gayemiz gerçekten hakkı izhar etmek, doğruyu anlatmaktır. Ve o doğruyu anlatırken karşı tarafının yanlışını ortaya çıkarma gayesi olmamalıdır. Evet. Hani her daim anlatıyoruz. Ebu Zehra menakibinde naklediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah bir gün oğlu Hammad'ı biriyle dini bir konuda niza ederken görüyor. Ebu Hanife Rahimullah olduğuna Hammad ismini verdi. Hocasının isminden dolayı hocasına karşı olan muhabbeti evet. Hammad bin Süleyman'a. Uzaktan onları kesiyor ve belli bir müddet takip ettikten sonra ortama giriyor ve oğluna diyor ki ''Bundan sonra senin ilmi noktalarda münazara yapmanı yasaklıyorum.'' diyor Ebu Hanife Rahimullah. Tabi oğlu şaşırıyor. ''Ey baba diyor, sen ki ilmi münazaradan sebebde belde belde dolaşırsın.'' İşte Bağdat'tan Irak'a, Irak'tan Hicaz'a sıf konuşmak için, sıf tartışmak için, insanlarla bu konuda cedelleşmek için sefer yapmış biri olarak ''Sen mi bana ilmi münazaraları yasaklıyorsun?'' deyince bu hanife Rahimullah'ın verdiği cevap, ben biriyle tartışırken dini konuda başımda adeta bir kuş varmışçasına hareket ediyorum. Onu ürkütüp de uçurmayayım diye. Ama seni gördüm ki davandaki haklılığını ispat edebilme adına karşı tarafı adeta küfre sevk edebilmek için elinden gelen gayreti sarf ediyorsun. Yani ayağa takılsa da düşse ve ben de onu tineyip geçsem şeklinde yani böyle bir münazara iskatul Hasim diye tabir ettiğimiz hasmı susturmaya yöneliktir ve bu nefsanidir. Gerçekten olması gerekir. İzharul hak olması gerekir. Yani hakkı izhar etmek olması gerekir. O yüzden e, bu gibi durumlara da karşı tarafı düşürmek yanlıştır. Ha bazen şöyle bir şey olabilir. E, münazara ilminde bu da vardır. Karşı tarafındaki muhatamın e, derdi gerçekte doğruyu bulmak değil. Taannüt içindedir, inat içindedir ve insanları İnsanlar saptırıyor. E, böyle bir insanla münazara yaparken hani halk arasında derler ya türbünler oynamak. Aslında böyle bir insanla da münazara yaparken o kişinin doğruya geleceğine dair zaten bir kanaat yok. Gaye o değil ama etrafındaki insanlara karşı onu küçük düşüneyim, onun bilgisi noktasındaki tezatını ortaya koyayım ki itibarı düşsün insanlara bu bağlamda yanlış itikada düşmekten engeller. Burada tribünler oynanabilir. Heh, burada olabilir. Yani burada hatta olması gereken de budur. Burada çok nazik konuşayım. Karşı tarafa zede vermeyeyim. İnsanlara i̇şte, bir yumuşak görsün falan. İnsanlarım orada siz kendi aziziyetinizi ortaya koyarsanız insanlar orada sizin aciz olduğunu görürse evet. bu sizin şahsiyetinizde değil savunmuş olduğunuz itikadınızla hamledir. Evet. Ve karşı tarafın haklılığı öyle veya böyle onlar katında ispatlanmış olur ki bu doğru bir şey olmayacak. Eğer böyle bir ortamdaysa ne kadar ezebiliyorsan es. Ez. Ama yok, birebir konuşuyorsun. Gaye orada gerçekten onun yanlış fikrini ona kabullenmek veya doğruyu ortaya çıkarmaksa burada karşı tarafa hatayı sevk edercesine hamletmek de elbette uygun değil. O yüzden dediğiniz gibi işte gerek faizi muameleler olsun, gerek çok evlilik meseleler olsun ki kadınların maalesef bu konuda ee, hakikaten kadınsal duyguluklarından kaynaklı olarak e, bazı ifadelerde bulunma imkanı olabilir. E, Tabi bunu da şöyle görmek lazım. Yani bu sadece günümüz kadınlarına mahsus değil. Aslı saadete bakıyoruz. Evet. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarına bakıyoruz. Hı -hı. Onların arasında bile e, kuma diye tabir ettiğimiz birbirlerine karşı nice olaylar olmuştur. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hanımını boşamasına bile sebebiyet vermişlerdir. Yanlış verdikleri bir fikirden kaynaklı olarak. Yani insandır neticede, kadındır. Hepsi ee, bize örnek olması amacı. Yani buradaki Geçen. şeyimiz, bunu bileceğiz ama bunun üzerine gidercesine, karşı tarafı yani bunu kabullen, bunu yapacağım, bunu Allah'ın emriymiş şeklinde, terkinde Tabii. bulunmak, onun düşeceği hataya sen daha önceden düşmüş olursun. Bu konuda da dikkat etmekte fayda vardır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, e, annem biz küçükken bir adak etmiş, bir kızım olursa 15 yaşına gelirse bir koyun keseceğim, hem fakire dağıtacağım hem de biz yeriz demiş. Sorun bu adak sahih mi? Evet. Şimdi adak ve nezir e, hmm. diye ifade ediliyor. E, bu e, her ne kadar tavsiye edilen bir şey olmasa da, yani şu işim olursa böyle yapacağım hmm. şeklindeki adaklar tavsiye edilmez doğru bir şey değil. Sanki adeta bir pazarlıkmış gibi evet. değerlendiriliyor. Ömer Nasuhı Efendi ilmi halinde bunun bu bağlamda uygun olmadığını ve vakada hiçbir şey değiştirmeyeceği sadece cimrinin malının ondan çıkmasına sebebiyet vereceğinden bahseder. Ama nezri mutlak olarak yani herhangi bir şeyi ya bağlamaksızın talik etmek sizin itizam etmek Allah için üç gün oruç tutacağım Allah için iki rekat namaz kılacağım bu güzeldir bu onu vacip hmm. kılmaktır ve vacip olarak o ibadeti yerine getirmektir ama e, ikinci meselede yani şarta talik edilecek olsa her ne kadar e, tavsiye edilen bir şey olmasa da geçerliliği vardır hmm. ama şartlarına riayet edilmek kaydıyla. İşte ki şartlardan bir tanesi de e, ada meşru çerçevesinin dışına çıkarmak. Eğer böyle bir istisna ile meşru çerçevesinin dışına çıkartacak olursa bu adakta geçerli olmayacaktır. Normal şartlarda insanın adağından işte kurman adaması veya işte sadaka adamasında kendisinin alt ve us söğünün bir de zenginlerin istifade etmesi caiz değildir zekatın masarifi yani zekat kimlere verilebiliyorsa bu adakta o kişilere tevdi edilmesi gerekir. Dolayısıyla bir insan hem adak yapacak hem de adağında istisna olarak kendisinin yemesini, alt veya üst soyunun yemesini istisna ediyor ise, o zaman bu şartı yerine gelmiş bir adak olmadığı için bu nezir aslında geçerli bir nezir olma hmm. niteliğini yitirmiş olacaktır. Dolayısıyla bu kişinin bunu yerine getirme mecburiyet yok. Veya yerine getirecek olursa dediği gibi yapar, kendisi yapar. Çoluk çocuk hep beraber Hı. otururlar, afiyet de yerler. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza da besmelesiz cinsel ilişkiye şeytanın da ortak olacağına dair hadis-i şerifleri nasıl anlamalıyız? Bu fiziki bir şey midir demişler. E, bu e, konuda varit olan hadis-i şeriflere baktığımız zaman, ki Buhari'de ve Müslim'de de vardır. Eşiyle kişi birliktelik yaşamadan önce besmele çekip de Allah'a Allah sığınır, e doğacak olan çocuk için de Allah'a sığınırsa, eğer Mevla Teâlâ Hazretleri o ilişkiden kaynaklı bir çocuk takdir edecek olursa, o çocuğu şeytanın şerrinden emin eder şeklinde hadis i şerîpler vardır. Ee, ama bu hadis-i şeriflerin şartlerine baktığımız zaman, şartlerine baktığımız zaman işte ona bedensel olarak bir zarar veremeyeceği ifade edilir. Bazılarında şirke düşmeyeceği noktasında bu konuda farklı farklı tevil'ler var. Burada aslında e, mesele e, hani şeytanın ortak olma meselesi elbette fiziksel bir ortaklık kastedilmemektedir. Burada tamamıyla şeytanın ona vesvese vermesi veyahut da şeytanın ekmeğine yağ sürmek, öyle diyelim. Hı. Çünkü İslam fıkhında her hayırlı olan bir işte besmele çekilmesi, besmelesiz yapılacak olan işin epler olacağı, kesik olacağı, bereketsiz olacağı vurgulanmış. Yani bu ameliyede neticede bir Müslüman için önemli bir ameliyedir. Hı hı. E, neslin çoğalmasına yönelik önemli bir ameliyedir. Bunun da e, kesik olmaması, bereketsiz olmaması hasebiyle besmeleden bahsediliyor ve besmelesiz olması şeytanın orada ortak olması, onun bereketsizliğini ifade etme yönünde bir ifade olarak, bir kayıt olarak zikredilmiştir. Yoksa orada gerçek anlamda bedensel bir birliktelikte şeytanla bir birlikleri anlamı taşımadığını hadis-i şerif şaritleri beyan etmişlerdir. Evet. Bir diğer sorun da, doyduktan sonra halen daha yemek yemenin hükmü nedir, israfa girer mi? Şüphesiz yemek insanın e, hayatını idame ettirebilmesi, farz olan ibadetleri yerine getirebilmesi için olması gerekendir. Hı hı. Doyduktan sonra bir insanın hala yemeğe devam etmesi hem israf tahallük olacak, e, hem vücuduna zarar verecek, hem de o mecburiyeti aşmış olacağı için bunun e, layecus yani caiz olmadığı şeklinde kitaplarımızda yer verilmiştir. O yüzden bir insan doyduktan sonra e, yemesi caiz değildir, tahrimen mekruhtur e, birçok etkenden dolayı. Ama bazı durumlar müstesna. Nasıl bazı durumlar? Örneğin oruç tutacaksınız, e, gün içinde daha sağlıklı kalabilmek için, vücudunuzun mukavemetini koruyabilmek için, ibadetlerinizi daha güzel yapabilmek için, çünkü gün içinde bir daha gıda alamayacaksınız, fazla yemeniz bu kerahatin dışında tutulmuştur. Ya da bir misafir ağırlıyorsunuz, misafirinizle beraber sofrada yemek Hı. yiyorsunuz, orada siz doydunuz ama sofradan kalkacak olursanız misafiriniz de haya edecek, Hı. utanacak, sofrada yemek yemekten geri duracak. O misafirinizi orada rahat ettirebilme adına yemeğinize devam etmeniz, yine kerahiye bahislerinde geçtiği üzere burada da herhangi bir mekruiyetin olmadığından bahsedilir. Ama böyle bir durum yokken tamamıyla keyfi bir uygulama olarak karnınız doymuş, toksunuz, ihtiyacınız yok. Sadece bir teşehhi olarak e, şehevi duygularınızı tatmin edebilme yönünde e, bir yemeğe devam etmeniz bu bağlamda tahrimen mekru olduğu kitaplarımıza meskürdür. Hem israf boyutundan dolayı hem vücuda zarar verme boyutundan dolayı sonradan bu kilolar nasıl atılacak? Hatta sual edilecek işte mide ameliyatı caiz midir, değil midir hmm. vs. boyutlarına gelecek. Rabbim bu düşmekten ümmetim muhafaza etsin Bazen inşallah. tabii arkadaşlarla böyle oturup bir yerde mesela yemek yiyoruz işte. Yahu diyor bir tane, bazen böyle çok iştahlı arkadaşlar oluyor. Ya işte diyor, şunda da gözüm kaldı, birazcık da ondan yesem diyor, şu tatlıdan da birazcık yesem. Ama gerçek manada iştahı var ve gerçek manada da yiyebiliyor yani. Yani aslında doymamıştır. Gerçekten yani doymamıyor, da evet. bize baktığımız zaman biz doymuş oluruz ama e, tabii ona göre... İnsanın cüssesine göre, bedenin çalışmasına göre, midesinin durumuna göre herkes eşit miktarda doyacak diye bir kural evet. yoktur. Yani kimisi bir tabak yemekte doyar, kimisi iki tabak yemekte doyar, kimisi üç tabak yemekte evet. doyar. Burada herkesin birey olarak yani kendin Hı. doyduğun Kendini dedikten mesela. sonraki fazlalıktan bahsediyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam, baya uzunca bir soru ama... İki yıl önce 20 yıllık çocuk arkadaşım maddi zorluklar yaşıyordu. Onunla beraber yine ortak bir arkadaşımız olan kuyumcuya gittik borç istemeye Arkadaş orada durumunu izah etti. Zor durumda olduğunu söyledi. Acilen 30 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir ay sonra da ödeyeceğini söyledi. Sonrasında kuyumcu arkadaş kasasında 14 bin lira olduğunu, başka olmadığını ve ona verebileceğini de söyledi, verdi. Bu esnada kesinlikle ver, alamazsam ben de benden Al ya da ben kefilim demedim diyor. Arkadaş 14 bin lirayı aldı. Sonra ben kuyumcu ortak arkadaşıma dedim ki <gülüyor> gel biz Allah için bu arkadaşıma kalan kısmı da beraber toparlayalım, verelim dedim diyor. Ve bu şekilde 30 bin liraya tamamlamış olduk diyor. Sonrasında e, bu arkadaş diyor almış olduğu parayı diyor kuyumcu arkadaş altına çevirmiş. Çok uzun ben hemen kısa e, özetleyeyim hocam. E, altına çevirmiş ve sonrasında bu Borç alan arkadaşlar bu borçlarını ödememiş. Evet. Ve bu kuyumcu arkadaş da e, o altına çevirdiği hesapla bu arkadaştan, hani götüren arkadaşla aracı olan kişiden bu borcu ondan tahsil etmeye çalışmış. Bu anlamda ne yapmamız lazım diye sormuşlar. Bir yıldan beri benden istiyordu. Bir yıllık bir süre geçmiş. Evet. Burada ne yapması lazım bu aracı olan kişinin? Şimdi e, tabii e, dediğiniz gibi soru biraz çetrefli evet, bir, bir soru. Ee, anladığımız kadarıyla üçlü bir diyalog var. Yani hmm. üç kişi arasında geçen bir mesele. Ee, mağdur durumda olan veya mağdur olduğunu söyleyen, çünkü sonunda o da mağdur edecektir. Evet. Mağdur olduğunu söyleyen, maddiyata ihtiyacı olduğunu söyleyen bir şahıs bir arkadaşına geliyor. Ee, yardım talebinde bulunuyor. Ee, bu kişi de kendi imkanları olmadığı için müşterek olan başka, başka bir arkadaşa evet. onu getiriyor. Ama o kişiye getirirken de herhangi bir kefaletten bahsetmiyor. Yani, olmadığını Yani böyle bir şey olmadığını söylüyor. Tabii biz onun beyanını esas alarak söylüyoruz. Evet. E, diyor ki a şahsının maddi ihtiyacı var, e, sen buna yardım eder misin? Senin maddiyatın, durumun iyi, sen kuyumcusun, bu işi yapıyorsun vesaire. O da o an itibariyle istediği rakamı değil de belli bir rakamı işte 14-15 liradan Hı -hı. bahsediyor. Kasasında olduğunu buna veriyor kendinden veriyor ve verirken buna kefil olarak da olduğunu söylemiyor. Hı hı. Bu şu demektir, eğer borcunu alamayacak olursa onu oraya getiren veyahut da işte onunla müşterek olan arkadaşından bunu talep etme hakkı yoktur. Hı hı. Özellikle kefalet tabirini kullanmamış ise. Ama tabii vicdan olarak meseleye baktığımız zaman o ki sen bunu getirdin, o ki senin vasıtanla ben onu tanıdım, ee, senin e, güvenine esas alarak bunu yaptım. Belki bu kefaret tabirini kullanmasa da burada meselenin e, ahlaki boyut açısından farklı şekillenme ihtimalleri de vardır. O yüzden burada aslında birebir bu kişilerle görüşmek daha uygun olurdu. Hı. Ama biz zahiri hal üzerine gidelim. E, kefil olmadığını söylüyor e, ve istediği rakamın yarısını o arkadaşı temin ediyor. Ama sonra bu Kişi yine kalbi yetmiyor. Yani diyor bunun ihtiyacını bu görmeyecek. Buna biraz daha vermemiz gerekir. Sen de biraz şartları zorla. Ben de biraz şartları zorlayayım deyip de o kalan tamam 15'i de kendileriyken aralarında bölüşüyorlar. Ve orada bir ifadeden sanki bulundunuz. O veren kişi diyor ki yani burada bir zarar söz konusu olursa bunu beraber bölüşeceğiz şeklinde bir ifade. Sanki öyle bir şey anladım ama söylediniz mi? Yani böyle bir şey yok. Böyle bundan geri alamazsak zararı yarı yarıya demiş. Yani 16 bin lira, son 16 bin lira var ya hocam. Ha, onun yarıya Onu yarı yarıya tamam. yapacağız Onun Onu evet. yarı yarıya ki zaten bunu demeye gerek yok. Çünkü zaten yarısını o vermiş, yarısını bu vermiş. Bunun haricinde ilk vermiş olduğu 15 liradan herhangi bir kefalet söz konusu değil. Onu sonradan kuyumcu olan kişi kendince, inisiyatifince TL bazında kalmasının, para değer kaybetmesin, onu farklı bir para birimine çeviriyor. Evet. Bu caizdir değildir tartışması bir bahsediğer zaten soru o yönde değil. Fetvayı o yönde de sormuyor. Sonra gel zaman git zaman gerçekten diğer kişi bu ödemede bulunmuyor. Evet. Ne yapmamız gerekir diyor. Aslında yapılması gereken o alacağı tahsil etme noktasında o kişiyi sıkıştırmaktan başka bir şey yapılmayacak. Yani burada sen bunu vesile oldun veyahut da sen bunu getirmeseydin ben bunu vermeyecektim şeklinde bir ifade kullanarak o sorumluluğu yani o borcu borcu almayan kimseye kefil olmadığı halde yüklemek, bir zulmü zulüm ederek defetmek olur ki bu caiz olmaz. Ve şunu da eklemiş hocam, mesela belli bir miktar 16 bin lira diyor para ödedim diyor tekrardan kuyumcu arkadaşa diyor. Ufak bir meblağ daha kalmış oluyor ama o diyor altına çevirdiği için diyor hesap daha da artılmış evet. diyor. Benim ödeyeceğimden fazlasını istiyor. Yani diyor. aslında ödemekle mükellef olmadığı bir rakam ödemiş. Evet. Yani normalde ödemekle mükellef. Çünkü sen de mağdur oldun, ben de mağdur evet. oldum. Ben de ona borç verdim, e, yanıldım. Sen de ona borç verdin, sen de yanıldın. Ama ben buna rağmen senin verdiğini ben kendi cebimden vereyim diyor. Ama onunla da iktifa etmeyeyim. Çünkü dolar kuruydu, mark kuruydu veya altın evet. kuruydu. Biraz daha ödemen gerekir şeklinde bunu sıkıştırıyor. Böyle bir hakkı yoktur. Sıkıştırılacak biri varsa burada elbette borçlu olan kimse sıkıştırılmaz. Ondan de. bile yine altın olarak istenemez. Orada ne? da şöyle Ama bir şey, şey yapabiliriz. Altın olarak belki istenilmeme meselesini şöyle düşünebiliriz. Ödeme zamanı geldi halde ödememiş ise yani matıl yapmışsa matlul ganiyü zulmün hadis-i yani bir insanın borcunu ödeme imkanı olduğu halde ödememezlik yaparsa bu zulmü defedebilme adına İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen paranın değer kaybını tazmin etme meselesi vardır ki bu da belli kalemler baz alın diyor tüketimde. Yani bir halkın, genel insanların yıllık olarak tüketeceği mallar nelerse onlar esas alınıyor. Onların endeksi bulunuyor. Aşağı yukarı enflasyon oranı da diyebiliriz buna. Çünkü enflasyonda da bu kalemler üretici ve tüketici endeksi esas alınıyor. Bu şekilde o paranın değer kaybı ne kadarsa bunun ondan talep edilebilir. Eğer gerçekten ödeme imkanı olduğu, olduğu halde ödememezlik yapmış ise. Ama bunu o şahısa yansıtacaksınız. Yani sizi onu getiren kimseden bunu böyle bu manada talep etmek doğru değil. Ama yine de biz burada şöyle yapalım. Çünkü biz tek kişinin anlatımına evet. göre cevap veriyoruz. Oysa bu gibi meselelerde yani tarafları ilgilendiren ve özellikle çıkacak olan sonuç gayrın hakkına tahallük edip de onun aleyhine çıkacak bir mesele ise böylesi bir durumda cevap vermemek daha doğru olandır. Yani her iki tarafta gelsin, her iki tarafı da dinleyelim. Ona göre… Yani bu buradaki konuda, anlatıma göre verilmiş olan cevapla siz gidip bir iş tutmayın, heh. tekrardan bir araya gelin, e, fetvaatını arayarak… Fetvaatını evet. arayabilirler Veya da işi bilen bir hoca efendinin Hı. huzuruna gidebilirler. Böyle böyle bizim aramızda bir olay geçti. İslam fıkhına göre bunu nasıl çözmemiz gerekir? Ne yaparsak Allah'ın rızasını kazanırız, ne yaparsak e, şeytanı e, memnun ederiz. Bu konuda Hoca Efendi'ye sorarlar. Onun verecekleri malumat doğrultusunda hareket ederler inşallah. Evet hocam. İşitme engelli kişiler nasıl namaz kılarlar hocam? İşitme engelli Allah-u Alem konuşamıyor. Konuşamıyor da, Çünkü duymuyor da. Çünkü özellikle bunu vurgulamıştır. Şu bir esastır. İslam fıkı kimsenin takatinden fazlasını ona yüklemez. Hmm. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hmm. Allahu azimüşşan. Kişinin vusunda olmayan bir şeyle kişiyi muhata kabul etmez. İbadetlerde kırata yani dile telaffuza ihtiyaç olan ibadetler vardır ki namazın kıratıydı, tekbirleri diye iftah tekbiri vesaire. Ama bir insan bunu e, telaffuz edebilecek bir imkana sahip Hı. değilse yani konuşma engelli olması durumunda böylesi bir durumdan bu farziyetin düşeceği müttefekun aleyktir. Yani ittifakidir. Burada yok sen illa bunu ne yap, net oku. Okumak zorundasın şeklinde bir baskı söz konusu değil. Çünkü imkanı yok. Yani e, onu yapabilecek imkana ve güce sahip değildir. Burada sadece şu tartışılıyor. E, böyle bir durumda olan kimse dudaklarını hareket ettirsin, mi, ettirmesin mi? Yani kıraat edemiyor, kıraat edebilecek e, konuşma yetisine sahip değil. E, peki kalben de okuyamıyor diyelim ki. Gerçek kalben kıraat kıraat değildir. Ama bu kişi için hani bilebiliyorsa, okuyabiliyorsa en azından öyle yapsın. Hmm. Ama şekil olarak kıraat yapanlara kendini benzetebilme adına dudaklarını hareket ettirsin mi, ettirmesin mi? Bu konu e, fukaha katında tartışılan bir konu olmakla beraber kahir ekseriyete göre, Şafii mezhebinde bazı farklı görüşler olmakla beraber kahir ekseriyete göre bu da şart değildir. Çünkü hmm. bunun bir manası olmayacak, bir faydası olmayacaktır. Sadece bir teşebbü, bir benzeme noktası olacaktır. E, buna da gerek yoktur diyerek o kişi kıraat yapacak kadar bir miktar e, bekler. Ee, ve o şekilde namazını yapabildiklerini yapmak suretiyle namazını ifade edecektir. Ee, yani ben kıraatı yapamıyorum deyip de bu insandan namaz farziyeti düşmez. Ama namaz farziyeti düşmemekle beraber namazda yapması gereken kıraat farziyeti ise bu insandan düşecektir. O zaman Çünkü sadece hareketleri yoktu. yapacaklar değil mi? Hareketi alacak, yapacaklar. Bağlayacak. Yapabildiğini belki tekbiri alabiliyorsa en azından kalben onu alsın. İftihar tekbirinde, intikal tekbirlerini yapabiliyor mu? Veya kıraatta o sureleri okuyamıyor ama manasını düşünebiliyor. Veya surelerin okunacağını tefekkür hmm. edebiliyorsa bu bağlamda o kadar bir miktar orada beklesin deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da doktorum tarafından yapılan incelemede midemde aşırı derecede iltihabi hastalık teşhisi konuldu. Kesin kullanmam gereken ilaç donuz pankreasından yapıldığını okudum. Ne yapmam lazım demişler. Aslında bu emsal suallere evet. cevap vermiştik. Yani haram olan bir şeyle tedavi olur mu olmaz mı? E, klasik kaynaklarımızda bu konuda bazı tartışmalardan da bahsetmiştik. E, bir grup işte haramdan tedavi yoktur, haramda şifa yoktur hadis-i şerifini baz alarak e, bunun caiz olmayacağı. Diğer bir grup ise ki daha fazla kabul edilen görüş, ee, haramlılık vasfı var olduğu müddetçe onda şifa olmayacağı. Oysa eğer kişinin başka bir alternatifi yok ve onun ona fayda verileceği biliniyorsa o zaman onda haramlılık vasfı kalkmış olacağı için onda şifa olabileceği vurgulanıyor. Hani muzdar durumda olan bir kimsenin yanındaki hmm. laş etinden yemesi gibi. Oysa haramdır ama ondan yememesi durumunda ölecektir ve yemesi de bedeninin mukavemetini sağlayacak, hayatını kurtaracaktır. Burada da bu kardeşimiz için söyleyeceğimiz işte bahsettiği o tedavi, o ilacın eğer başka alternatifleri yok ise, helal yoldan bunu temin etme imkanları yoksa ve onun illaki kullanılması e, tecrübe ile ve işinde uzman olan tabipler tarafından e, söylenmiş ise, Müslüman olan tabipler tarafından söylenmiş ise, elbette kullanabilir, e, ondan istifade edebilir. Evet hocam. Son olarak da teyzem 17 yaşındayken yolda para buluyor ve sahibi bu parayı aramasına rağmen teyzem korkudan bu parayı teslim etmiyor. Üzerine etek, çorap, iki parça, elbise alıyor. O zamanın parasıyla 30 lira olduğunu söylüyor. Ben hesapladığımda yaklaşık 2.11 gram altına denk geliyor diyor o zamanın para cinsine göre. Sizin vereceğiniz başka bir ölçü var mıdır? Teyzem şu an 75 yaşında ve bu borcu ısrarla ödeyip bu haktan kurtulmak istiyor. Olay takriben 63-64 yıllarında yaşanmış. Evet. Parayı valisler hiçbir şekilde bulamadığımız için teslim edemiyoruz. Ne yapmamız gerek demişler? Ayrıca diyelim ki bugün... Diğeri itibariyle oluşacak o bedeli torununa verilebilir mi? Kızını veya oğlunun çocukların hangisine verilmesi lazım? Yoksa akraba olmayan bir fakire de verilebilir mi? Bu hakta nasıl kurtulun? Şimdi soruda sanki bir tezat var, varisini bulamıyorum dedi ama torununa verilebilir mi ifadesini kullanılıyor. Evet. Burada öncelikle şunu yapmak gerekir. Evet, zamanda bir cahiliye yapılmış, cahillik yapılmış o meblağı şu veya bu nedenden dolayı sahibi belli oldu halde o sahibine vermesi gerekirken evet. vermemiz şahsında kullanmış. E, bu bir günahtır. E, tabii ki kul hakkıdır. Ama elhamdülillah ki daha henüz ölüm gelmeden kişi bunun pişmanlığını yaşıyor ve bunu ödemek istiyor. Evet. Eğer o sahibi veyahut da sahibinin mirasçıları gerek kız tarafından olsun gerek erkek tarafından olsun önemli değil. Bir şekilde mirasçılarına ulaşılabiliyor ise Onlara gidilerek o dönemde o parayla ne alınabiliyorsa kardeşimiz bir hesap çıkarmış ama altını baz alarak çıkarmış. Hı hı. Bu belki tam adil de olmayabilir çünkü altının değeri şu anda günümüzde müstakil olarak artma veya eksilmesi olabiliyor. Gerçekten o paranın o günkü şartlarda öyle bir ailenin kullanabileceği alanlar işte bahsediyor ya, etek aldı şunu hmm. aldı bunu aldı işte o tarzda bir etek kaç para o tarzda bir bluz kaç para o tarzda bir elbise kaç para günümüzde o şekilde aşağı yukarı bir takribi olarak bir rakam tespit edilir biraz daha ilave edilir ona hmm. o kişinin varisleri bulunuyorsa tabi bütün gayreti sarf etmekle beraber onlara bu verilir onlar mirasçılar olarak kendi aralarında İslami doğrultusunda Ederler. Yani rakam belki düşük olduğu için bunu önemsemezler. En azından helallik verirler. Evet. Ama eğer buna bulma imkanı yoksa yine de bu kişide kalmasın. O kişi namına yani o sahibinin namına bir Hayırlı. fakire, bir fukaraya bu tevdildir. O rakam fazlasıyla verilir. Ee, ve Ya Rabbi benim elimden gelen buydu. Ben zamanda yanlış yaptım, tövbe ediyorum. Onu ifa etmek istiyorum ama sahibine de ulaşamıyorum. Ee, ve bu şekilde kul hakkıyla da senin huzuruna gelmek istemiyorum. O kişi namına Ya Rabbi bunu bir fakire veriyorum demesi ve verdiği halde de eğer yarın öbür gün sahibini veya mir varisini bulursam ona yine vermek kastı ve niyetinde de olduğunu dillendirerek Mevla Teala Hazretleri'ne tövbe istiğfar etmesinden başka bir şey yapmasına gerek yoktur. Bunları bir tanıdığımız haldeyiz illa dediği parayı verdiğim zaman ben mesela dedi para almış mı onlar dedim haberi yok dedi. Ben de ona para verdiğim zaman helallik almam gerekir mi gerekmez mi dedi. Onu merak ediyorum diye sormuş. Mesela parasını verdi bir şekilde ona ulaştırdı ama söylemiyor daha öncesine ben yani o parayı çalmıştım şey. almıştım gibi. Yani şöyle şey o parayı verirken başka bir isim altında veriyor ama oysa ondan onu alırken farklı bir isim altında almış. Yani örneğin A şahsı B şahsından parasını çalmış hmm. ama çalındığından haberdar değil. Sonra A şahsı B şahsı pişman oluyor. Gidiyor diyor ki ben sana bu parayı hediye ediyorum diyor veya düğün hediyesi olarak veya ev hediyesi olarak veriyorum diyor ama oysa çaldığı bir para. Evet. Bu bağlamda helallik olur mu? Aslında o meblağı ona vermesi itibariyle o konudaki haktan feragat edilmiş olur. Ancak onu almış olması ve belli bir zaman kullanmış olması yine hala kul hakkının orada varlığı demektir. Ondan bir şekilde helallik alması gerekir ama bu helalliği bazen söyleyemiyorum, evet. utanıyorum. O zaman aracı koyarlar. Yani onu hiç oraya ulaştırmadan, yani senin de tanıdığın, bildiğin ama yüzünü senin yanına getirip de e, utandığından dolayı… Kendisi bunu diyebilirim mesela hocam. Ya yani bir senden böyle bir zamanla… Olabilir. Yani orada artık o kendisi inisiyatif şey yani başka yapsın. Başka birine söylese yine oraya, hani başkası anlatmış şey olacak. Gelecek. Bunu bir şekilde yani utanıyor, söylemiyor. Hı. Sen artık anla, çok fazla da irdeleme. Bu ben de olabilirim dediğiniz gibi yani yuvarlaklaşımıza. Evet. Bu konuda bir işte yanlış yapmış tövbe ediyor, affını talep ediyor ve sana bu rakamı da fazlasıyla da tevdi ediyor. Sen hakkını helal et diyerek bir yuvarlak bir şekilde ondan bu bağlamda helal helallik lazım. alsın deriz. Yani olayı da söyleyerek. Ha, sadece isim vermekten çekiniyorsa dediğimiz Hı -hı. gibi o isim vermediğini de dillendirsin karşı tarafa ki o kişi de bunun peşini inşallah fazlasıyla gitmeyecektir. Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdiyoruz. Son olarak dua bağımında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri inşallah son nefesimize gelmeden önce bu ve bu emsal yaptığımız hataları anlayabilmeyi ha. ve bunların telafisi noktasında gayret sarf edebilmeyi nasip etsin. Ha. Bunlar güzel şeylerdir. Bir de düşünün ki artık can boğazdan çıktıktan sonra, ruhumuzu teslim ettikten sonra bu bahsettiklerimizin hiçbirini yapma imkanı yoktur. Ne helallik alabilme imkanı vardır, ne mirasçısını bulma imkanı vardır, ne de onun yanına bir fakire verebilme imkanı vardır. Bu hal ise çok kötü bir haldir. O yüzden Rabbim o hale düşmeden önce Evet zamanı mazide belki yanlışlarımız olmuştur ama onların en azından hani köprü öncesinden son çıkış dediğimiz olay var ya, işte o çıkış öncesinde inşallah bunları telafi edebilmeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Aa. Rabbimizin huzuruna alnımızı ak, kul hakkı olmaksızın çıkabilmeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip müessele eylesin Aa. diyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Bazen bu yapmış olduğu hatalardan, günahlardan dolayı da gurur duyan, Öve, öve anlatan, Allah, bizi, Allah bizleri muhafaza buluyorsun onlardan. Zaten o tövbe gerçek anlamda bir tövbe de değildir. Evet, evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz mevla emanet hoşça kalın efendim.